Yaşayan Peygamber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye geldiği günlerde Ensardan birisi gelerek yanındaki çocuğu göstererek şöyle dedi Ey Allah'ın Resulü Enes akıllı bir çocuktur sana hizmet etsin Enes Hz. Muhammed'e yolculukta evinde hizmet etmeye başladı Onu çok seviyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhametli ve şefkatliydi. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu bir yere gönderdi. Enes çarşıda iki çocuğa rastladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrini unutarak onlarla oynamaya başladı. Vakit geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkarak... Çarşıda onu aradı. Enes'i oynarken görünce yanına gitti. Şefkatle başını okşadı. Enes korkuyla ona bakıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gülerek sordu. ''Enes gönderdiğim yere gitmedin mi?'' Enes cevaben ''Evet şimdi gideceğim efendim.'' dedi. Enes gitti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona kızmamıştı. Enes dokuz yıl hizmet etti fakat hiçbir zaman kendisine neden bunu yaptın, neden bunu yapmadın diye kızmamıştı Fahru kainat. Ailesinden biri ona kızsa hemen müdahale ederek bırakın onu gücü yetseydi yapardı derdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanların en güzel ahlaklısıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda çok merhametliydi. Zayıflara acır, çocukları çok severdi. Çocuklar omuzunda namaz kılardı. Bir gün yanına bazı kişiler geldi. O yerinde oturmuş, yanında da Hazreti Hasan vardı. Onu şefkatle okşuyor ve öpüyordu. Yanına gelen adamlardan birisi şöyle dedi, ''Benim on tane çocuğum var, ben onlardan hiçbirisini öpmedim.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine ona bakarak şöyle dedi: Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Birisi söze karıştı. Siz çocukları öpüyorsunuz. Biz onları öpmeyiz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine de şöyle buyurdular: Allah sizin kalbinizden merhamet duygusunu almışsa ben ne yapayım? Çok merhametliydi. Bir dizine hürriyetine kavuşturduğu eski kölesi Zeyd'in çocuğu Üsami'yi oturtur, diğer dizine de Hasan'ı oturturdu. Onları öper ve şöyle dua ederdi. Allah'ım onlara merhamet et. Ben onları çok seviyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanlara karşı da çok merhametli davranırdı. Müslümanları hayvanlara karşı merhametli olmaya teşvik ederdi. Bir gün arkadaşlarına şöyle bir hikaye anlattı. Bir kişi yolda giderken çok susamış. Bir kuyuya rastlayınca dibine inerek kanana kadar su içmiş. Kuyudan çıkınca orada susuzluktan dili dışarıya düşmüş, sıcağın tesiriyle toprağı yiyen bir köpeğe rastlamış. Kendi kendine benim susadığım gibi bu köpek de susamış diyerek tekrar kuyuya inmiş, ayağındaki meslini su doldurarak köpeği içirmiş. Bunun üzerine yanındaki arkadaşları sordular. Ya Resulallah, hayvanlarımıza yaptığımız iyiliklerden de bize sevap var mıdır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevaben şöyle dedi kendisinde hayat olan her canlıya yaptığınız iyilikte size sevap vardır. Zayıflara karşı çok merhametliydi. Arkadaşlarına da merhametli olmayı emrederdi. Bir gün adamın biri gelerek cemaatle namaz kılmaya gücünün yetmediğinden şikayette bulundu. Çünkü imam namazı çok uzatıyordu. O da zayıf bir insan olduğu için bu uzun namaza tahammül edemiyordu. Adam şöyle dedi, Ey Allah'ın Resulü, o kişi uzattığı için neredeyse cemaatle namazı terk edeceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu harekete çok kızdı. O insanlara rahmet olsun diye gönderilmişti. Namazı uzatarak cemaatle namaz kılan zayıflara eziyet etmek doğru olmazdı şöyle buyurdular. Ey insanlar bu ve benzeri hareketlerle nefret ettiriyorsunuz. Kim imam olursa namazı kısa tutsun. Cemaat de hasta olabilir zayıf olabilir yahut bir ihtiyacı olan bulunabilir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok cömert bir insandı. İhtiyaç sahibi birisine rastladığı zaman... Onu giydirip doyurması için hemen Hazreti Bilal'e gönderirdi. Hazreti Bilal devletin hazinesini idare ediyordu. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına gitti. Yanında bir torba hurma vardı. Sordu bu nedir Bilal dedi. Onu sizin ihtiyaçlarınız için sakladım cevabını alınca... Yarın Allah'ın seni aç bırakacağından mı korkuyorsun? Hemen onları dağıt, yeryüzünde bir şeyin azalacağından korkma buyurdular. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem... ...kendisinden bir şey isteyenlere bol bol verirdi. Onları azarlamazdı. Bir seferinde Enes bin Malik'le beraber yürüyordu. Sırtında kenarları kalın bir elbise vardı. Bir Arap gelerek şiddetle elbisesini çekti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin boynuna elbisenin izi çıkmış ve canı yanmıştı. Arap şöyle dedi, Ey Muhammed, bana yanındakilere Allah'ın malından vermelerini emret. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gülümseyerek ona baktı. Yüzünde hiçbir sinirlenme izi yoktu. Adama taşıyabileceği kadar mal verilmesini emretti. Adam teşekkür ederek Oradan ayrıldı. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin özelliklerinden birisi de çok cömert olmasıydı. Bir gün yanında on dirhem parası vardı. Dört dirheme bir gömlek satın aldı. Satın aldığı gömleği giydi Yolda bir adama rastladı Adam peygamberimize şöyle seslendi Ey Allah'ın Resulü Bana da bir gömlek giydir Allah da sana cennet elbiselerinden giydirsin dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Gömleğini çıkararak ona giydirdi Tekrar geri dönerek Dört dirheme bir gömlek daha satın aldı Yanında iki dirhem kalmıştı Yolda ağlayan bir cariyeye rastladı ve sordu, ''Neden ağlıyorsun?'' Cariye ağlayarak şöyle dedi, ''Ey Allah'ın Resulü, efendim bana iki dirhem vererek bir şeyler satın almama emretti. Fakat ben parayı kaybettim.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalan iki dirhemi de ona verdi. Ayrılacağı sırada kadın tekrar ağlamaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadını çağırdı. ''İki dirhemi aldın daha niye alıyorsun?'' dedi. ''Geç kaldığım için beni dövmelerinden korkuyorum.'' dedi kadın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu alarak efendisinin evine kadar götürdü. Kapıya varınca ''Esselamu aleyküm'' diye seslendi. Evdekiler onun sesini tanıdılar fakat cevap vermediler. Üç kez selamı tekrarlayınca ve aleyküm selam dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Önceki selamlarımızı duymadınız mı? Evet duyduk fakat senin biraz daha fazla selam vermeni bekledik dediler. Onu karşılayarak geliş sebebini sordular. Şöyle dedi. ''Şu cariyeyi geç kaldığı için dövmeyin.'' Efendisi cevap verdi. ''Anamız babamız sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Sen buraya kadar gelmişsin. Ben onu Allah rızası için bağışlıyorum. O hürdür.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem memnun bir şekilde oradan ayrılırken şöyle dedi. ''Allah on dirhemi bereketlendirdi.'' Peygamberine bir gömlek giydirdi. Ensardan bir adamı gömlek sahibi yaptı. Bir çariyeyi hürriyetine kavuşturdu. Bizleri kudretiyle rızıklandıran Allah'a hamdolsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... Arkadaşlarıyla otururken bir adam yanına gelerek şöyle sordu. İman nedir? Cevaben iman Allah'a, meleklere, kitaplara, peygambere, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna ve öldükten sonra tekrar dirileceğine inanmandır dedi. İslam nedir diye sorulunca da, İslam, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet etmen, namaz kılman, farz olan zekatı vermen, Ramazan orucunu tutmandır dedi. Bunun üzerine, ihsan nedir diye sordum. Allah'a, sanki onu görüyormuşcasına ibadet etmendir. Çünkü sen onu görmesen de, o seni görmektedir. Kıyamet ne zamandır diye sorulunca da onu yalnızca Allah bilir buyurdular. Adam kalkarak uzaklaştı. Arkasından bakan insanlar onu bulamadılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Bu Cebrail'dir. İnsanlara dinlerini öğretmek için geldi.